6. Özellik Mustazafların Savaşı Müslümanlar Mekke'deki mustazaflar hakkında kaygılanıyorlardı. Mekke'den kaçıp gelen Ebu Cendel İbni Süheyl radıyallahu anh'in durumu ciğerlerini parçalamıştı. Fakat sonradan Ebu Basir radıyallahu anh'in çıkışı bütün dengeleri mustazafların ve yeni İslam devletinin lehine çevirmişti. Bu özellikte İslam Devleti'nin muahede anlayışıyla gerilla harbi anlayışını göreceğiz. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döndükten sonra Kureyş'in halifi olan Sakafilerden Ebu Basir Utbe İbni Useyd Medine'ye geldi. Ebu Basir Mekke'de hapsolunan Müslümanlardandı. Bu olay üzerine Ezher İbni Abdü Avf ve Ahnes İbni Şüreyk Beni Amir'den Huneys İbni Cabir ve kölesi Kevser'le Resul-i Ekrem'e bir yazı göndererek sulh mucibince Ebu Basir'i geri istediler. Huneys kölesi Kevser Medine'ye Ebu Basir'den üç gün sonra varmışlardı. Getirdikleri yazıyı Ubey İbni Kab, Resulullah Aleyhisselam'a okudu. Yazıda şöyle söyleniyordu. Yaptığımız sulh anlaşmasında bizden size gelenlerin iade edilmesine ilişkin maddeyi biliyorsunuz. Bu yüzden size gelen arkadaşımızı göndermenizi istiyoruz. Yazı okunduktan sonra Resulullah Aleyhisselam, Ebu Basir'e onlarla geri dönmesini buyurdu. Ebu Basir, ''Ya Resulallah, beni Müslüman olduğum için bana işkence eden müşriklere geri mi gönderiyorsun?'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Ebu Basir, bu milletle bir antlaşma yaptığımızı biliyorsun. Dinimizde de döneklik yoktur.'' ''Hiç şüphe yok ki Allah sana ve seninle birlikte olan Müslümanlara bir kurtuluş yolu açacaktır.'' buyurdu. Ebu Basir yine, ''Ya Resulallah, beni bu müşriklere geri mi vereceksin?'' diye sordu. Resul-i Ekrem, ''Ey Ebu Basir, hadi git, Allah muhakkak sana bir çıkış yolu açacaktır.'' buyurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın bu buyruğu üzerine Ebu Basir radıyallahu anh, kendisini anlıya gelen Huneyz ve Huneys'in kölesi Kevser'le yola çıktı. Zülhuleyfe mevkiine geldiklerinde, dağcıklarındaki hurmadan yemek için mola verdiler. Burada Ebu Basir, Huneys'e, ''Ey beni amirlerin kardeşi, kılıcın çok keskin midir?'' diye sordu. Huneys, ''Evet, çok iyi ve keskin bir kılıçtır. Çok tecrübe etmişimdir.'' dedi. Ebu Basir, ''Müsaade et de bakayım.'' dedi. Huneys, İstiyorsan bak, dedi. Ebu Basir kılıcı Huneyz'den kaptığı gibi bir darbede hemen Huneyz'i öldürdü. Huneyz'in kölesi Kevser de kaçarak ta Medine'ye vardı. Mescid-i Saadet'e koşarak girdi. Resulullah Aleyhisselam onun telaşla koşup geldiğini görünce, Muhakkak şu adam bir korku geçirmiştir, buyurdu. Kevser, Resulullah Aleyhisselam'a yaklaşınca, Resulullah Aleyhisselam kendisine, ''Nedir bu halin ne oldu?'' diye sordu. Kevser, ''Arkadaşınız efendimi öldürdü.'' dedi. Kevser henüz sözünü bitirmemişti ki, arkadan Ebu Basir de kılıcını kuşanmış bir vaziyette geldi ve Resulullah Aleyhisselam'ın önünde dikilerek, ''Ya Resulallah, vallahi sana Allah ahdini ifa ettirdi. Beni müşriklere iade ettin. Sonra Allah beni onlardan kurtardı.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam oradaki topluluğa hitaben ''Anası helak olası Ebu Basir'e hayret olunur. Bu adam harb gelberisidir. Bir de buna yardım edecekler bulunsa.'' buyurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın bu sözünden sonra Ebu Basir, Huneys'ten selbetmiş olduğu eşyaları, rahilesini ve kılıcını ganimet olarak bölüştürmesi için Resulullah Aleyhisselam'a takdim etti. resul Ekrem ''Eğer ben bu ganimeti pay edersem, onlara vermiş olduğum ahdimde durmadığım ortaya çıkar. Huneysi selbetmen senin işindir, öylece kalsın.'' buyurdu. Sonra Kevser'e dönerek ''Ebu Basir'i alıp arkadaşlarına götürür müsün?'' diye sordu. Kevser ''Ey Muhammed, benim onu götürebilecek gücüm yok.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Ebu Basir'e ''İstediğin yere gidebilirsin.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Basir, huzur-u saadetten çıkarak Iis mevkiine geldi ve Kureyş'in Şam ticaret yolu üzerinde olan deniz sahili tarafında karar kıldı. Ebu Basir yola çıktığında yanında bir avuç kadar hurmadan başka bir şey yoktu. Tam üç gün boyunca bu hurmalardan yedi. Sonra sahile vurmuş bir balığa rastlayıp onunla karnını doyurdu. Ebu Basir'in kaçmış olduğu haberi Mekke'de göz altında tutulan Müslümanlara ulaşınca onlar da Ebu Basir'in yanına kaçmaya başladılar. Bu haberi onlara Ömer İbni Hattab radıyallahu anh ulaştırmıştı. Hazreti Ömer Resulullah aleyhisselam'ın Ebu Basir hakkında söylemiş olduğu anası helak olası Ebu Basire hayret olunur. Bu adam harp gelberisidir.'' Bir de buna yardım edecekler bulunsa sözünü Mekke'deki Müslümanlara iletmiş ve Ebu Basir'in sahilde olduğunu haber vermişti. Bu haber üzerine Süheyl'in oğlu Ebu Cendel, 70 Müslümanla müşriklerin arasından kaçarak Ebu Basir'e iltihak etti. Artık Müslüman olan herkes Kureyş'ten kaçarak Ebu Basir'e iltihak ediyordu. Ebu Basir'in etrafında mühim bir kuvvet toplanmıştı. Bu kuvvet, Kureyş'i bayağı rahatsız ediyordu. Ebu Basir ve adamları Kureyş'in Şam'a giden ticaret kervanlarını duyar duymaz çevirip yağmalıyorlar ve kafilede bulunan müşrikleri öldürüyorlardı. Son olarak Şam'a yönelen 80 deve yüklü bir Kureyş ticaret kervanını vurmuşlar ve adam başı 30 dinarlık ganimet elde etmişlerdi. Bu Mekke firariyesi Müslüman mücahitler, Başlarına emir olarak Ebu Basir'i seçmişlerdi. Düzenlerini Ebu Basir sağlıyor, onlara namaz kıldırıp Kur'an okuyordu. Onlar da Ebu Basir'e sonsuz bir itaatle bağlanmışlardı. Ebu Basir'in komutasında gerilla harbi veren bu küçük Müslüman çete Kureyş'i çok bunaltmıştı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Kureyş, Resulullah Aleyhisselam'a bir yazı göndererek rica ve minnetle Ebu Basir ve beraberindekileri yanına almasını istediler ve ''Bizim onlara ihtiyacımız yok.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Ebu Basir'e bir mektup göndererek yanındaki mücahitlerle beraber Medine'ye gelip kendisine katılmalarını istedi. Resulullah Aleyhisselam'ın bu mektubu Ebu Basir'e ulaştığında Ebu Basir ölüm döşeğindeydi. Mektubu okurken vefat edip Rahman'ın rahmetine kavuştu ve elindeki mektupla birlikte defnedildi. Arkadaşları ise Medine'ye geldiler. Sayıları yetmiş kadardı. Mekke'de Ukbe İbni Ebi Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm Müslüman olmuştu. Ara sıra Tenim nahiyesinde akrabalarına ait olan bir vahaya gidip birkaç gün kaldıktan sonra Mekke'ye geri dönüyordu. Sonra Medine'ye hicret etmeye karar verdi. Ve bir gün adeti üzere vahaya gidiyormuş gibi yola çıktı. Yolda Huzaa kabilesinden bir adam rastladı. Ona Müslüman olduğunu bildirerek yardımını istedi. Adam onu devesine bindirerek Medine'ye getirdi. Yolculukları tam 8 gün sürmüştü. Ümmü Gülsüm Medine'ye gelir gelmez Ümmü Seleme radıyallahu anhâ'nın yanına gitti. Mekke'den muhacir olarak geldiğini ve Resulullah Aleyhisselam'ın kendisini geri iade etmesinden korktuğunu söyledi. Resulullah Aleyhisselam Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın yanına geldiğinde Ümmü Seleme, Ümmü Gülsüm'ün durumunu Resul-i Ekrem'e arz etti. Ümmü Gülsüm'ün muhacir olarak geldiğini fakat geri iade edilmekten korktuğunu bildirdi. Bu olay üzerine Allahü Teala Resul-i Ekrem'e Mümtahine ayetini nazil buyurdu. ''Ey inananlar! İnanmış kadınlar hicret ederek size gelirlerse, onları imtihan edin. Hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onların imanlarını çok iyi bilir. Onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz, onları kafirlere geri çevirmeyin. Ne bu kadınlar o kafirlere helaldir, ne de kafirler bu kadınlara helal olur. Kafirlerin bu kadınlara verdikleri mehirleri iade edin. Bu kadınların mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman, Onlarla evlenmenizde bir engel yoktur. İnkarcı kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara vermiş olduğunuz mehri isteyin. İnkarcı erkeklerde hicret eden mümin kadınlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Allah alimdir, hakimdir. Mümtahine Suresi 10. Ayet Resulullah Aleyhisselam Müslüman olup Mekke'den gelen erkekleri iade ediyor fakat Müslüman kadınları iade etmiyordu. Ümmü Gülsüm'ün Medine'ye gelişinden bir gün sonra kardeşleri Velid ve Ammare İbni Ukbe İbni Evymuayt kendisini almaya geldiler. Huzuru Saadet'e çıkarak resul Ekrem'e "Ey Muhammed, bize söz vermiş olduğun şartı yerine getir." dediler. resul Ekrem bu şart artık bozuldu buyurdu. Bunun üzerine Mekke'ye geri dönüp Kureyş'e durumu bildirdiler. Buna rağmen Kureyş, Ümmü Gülsüm'ü almak için kimseyi göndermeye geltenmedi ve kadınların alıkonulmasına razı oldular. Ebu Basir radıyallahu anh olayında gerilla harbinin gerektirdiği temel prensipleri görmekteyiz. 1. Böyle bir harbe girmeyi düşünen kimsenin kuvvetli bir iradeye, Çelikten bir azme ve Kureyş hapishanesinden kaçmayı tasarlayan Ebu Basir'in düşünce yapısı gibi bir düşünceye ve bu düşünceyi uygulayabilecek kudrete sahip olması gerekir. Ebu Basir'in Mekke'den kaçarak Medine'ye hicret edişi müşriklere karşı direnmek konusunda ne kadar azimli olduğunu, bunun yanı sıra aşağılanmayı ve zilleti reddeden mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu gösterir. İşte yeryüzünde tağutlara karşı girişilecek herhangi bir silahlı mücadelenin başlangıç noktası budur. 2. Ebu Basir radıyallahu an sadece Medine'ye sığınmakla yetinecek olsaydı, kendisini almaya gelen müşriklerle Mekke'ye geri götürüldüğünde söz konusu olay ortaya çıkmazdı. Fakat Ebu Basir'in zillete geri dönmemek hususunda liderine ısrar etmesi, onun ne derece kuvvetli bir iradeye sahip olduğuna, ve bu iradenin ileride hazırlayacağı olaylara bir işarettir. Onun bu ısrarlı tutumu karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı şu olmuştur. Ey Ebu Basir! Dinimizde döneklik yoktur. Hiç şüphe yok ki Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir kurtuluş yolu açacaktır. İşte Ebu Basir davanın liderinden üç önemli prensibi alıyor. Birinci prensip, Haddi aşan, mücrim müşriklerle olsa dahi yapılan antlaşmalara vefa göstermek. İkinci prensip, cemaatin menfaati, ferdin menfaatinin üstündedir. Bu sebebe binaen söz konusu şart kabul edilmiştir. Üçüncü prensip, Allah'a ve O'nun vaadine güvenmek ki Allah'ın yardımıyla kurtuluş yolu açılacaktır. Fakat Ebu Basir, kurtuluş yolunu kendisinin açacağını bilmiyordu allah Teala ise kendisini buna hazırlıyordu. 3. Belki Medine'deki Müslüman kardeşlerinin direniş için bir yol ortaya koyması veya bu yolu izlemesi hakkında söyledikleri imalı sözler Ebu Basir'i etkilemiş, Ebu Basir kendisini kölelik zilletine geri götürmeye gelen müşrikleri öldürmeyi kafasına koymuştu. Ve bu planını Huneyis'in kılıcını almasını gerçekleştiren güzel bir hileyle devreye sokup, Huneys'i öldürdü, daha sonra Huneys'in kölesini Medine'ye kadar takip etti. 4. Ebu Basir radıyallahu anh'in kararlılığını gösteren üçüncü adımı, Medine'ye geldikten sonra Resulullah aleyhisselama, Ya Resulallah, vallahi Allah sana ahdini ifa ettirdi. Beni müşriklere iade ettin. Sonra Allah beni onlardan kurtardı, şeklinde söylediği sözdür. Ebu Basir radıyallahu anh'in zekası ve düşünce tarzı, onu ferdi girişimler ve ani tepkilerden uzak tutarak sağlam bir plan ve Müslüman mücahitlerce desteklenmiş geniş boyutlu bir savaşa yöneltmede başlangıç noktasını oluşturmuştur. Resulullah Aleyhisselam sözünde durduğunu tamamen belirtmek için Huneysin kölesi Kevser'e ''Ebu Basir'i alıp arkadaşlarına götürür müsün?'' diye sormuş. Kevser ''Ey Muhammed!'' Benim onu götürebilecek gücüm yok deyince Ebu Basire, İstediğin yere gidebilirsin demiştir. Şüphesiz zaman, mekan ve adamların seçimi iyi yapılmalı, uzun vadeli savaş için bir plan ortaya konulmalıdır. Fakat Medine böyle bir savaş için uygun bir yer değildir. Medine, Mekke ile yapmış olduğu devlet anlaşmasına bağlıdır. Öyleyse böyle bir savaş için seçilecek yer ve adamların, Medine dışından olmaları gerekir. Adamlar Mekke'nin kendi halkından olacaktır. Yerse Mekke'nin yoluna hakim olmalıdır. Bu yüzden sahildeki geçiş yolu olan İs mevkii seçilmiştir. resul Ekrem'in devlet antlaşmasına bağlı kaldığını gösteren en büyük örnek Huneys'ten serbedilen ganimeti paylaştırmayı reddetmesidir. Çünkü böyle bir olay, Ebu Basir'in Medine'ye sığınma olayının meşruluğunu resmen kabullenmek anlamına gelir. Oysa bu sığınma, anlaşma mucibince meşru değildir. Muhakkak başka bir yer ve başka adamlar araştırılmalıdır. İşte Ebu Basir, Resulullah Aleyhisselam'ın çizmiş olduğu bu genel çizgi üzerinde yürüyerek hareketini gerçekleştirmiştir. 5. Ebu Basir radıyallahu anh, yanındaki bir avuç hurmayla yola çıkmış ve bununla üç gün idare etmiştir. Gerçek bir gerilla, kendini açlığa, çıplaklığa ve yokluğa alıştırmalı, kasvet, şiddet ve belalarla yoğrulup katılaşmalıdır. Ebu Basir, deniz sahiline vuran balıkları arayıp onlarla karnını doyurmuştur. Öyleyse bir gerilla, kendi kişisel imkanlarını son raddesine kadar kullanarak geliştirmeli, Mücadelesini dışarıdan gelecek yardımlara bağlamamalıdır. Çünkü bu yardımlar her an kesilebilir. Kesintiyle birlikte mücadele de biter. 6. Ebu Basir gerçek bir gerilla hareketi lideridir. Gerilla harbinin gerektirdiği müjdeleyici ve korkutucu üslupları hakkıyla kullanabilmiştir. Amiri Huneys'i hile yoluyla kılıcını alıp öldürmesi bunu göstermektedir. İslam düşmanları İslami hareketi yok etmek için birleştiklerinde izlenilmesi gereken İslami çizgi budur. Hile ve aldatmaca yoluyla İslam düşmanları katledilip silahları alınmalıdır. Herhangi bir İslami gerilla hareketi ortaya çıkarken, tagutların taraftarları ve zebanilerine karşı başarılı olabilecekleri münasip metotları uygulayabilirler. Çünkü onlar, ortaklık etmiş oldukları cürmün ne mahiyette olduğunu çok iyi bilmektedirler. 7. Ebu Basir'in liderliğindeki gerille hareketi, devletler arası antlaşmalara bağlı olan İslam devletini mazur görmektedir. Yapmış oldukları operasyonlarla bu devleti zor duruma düşürmemekte ve bu devletin kanun ve prensiplerine tam manasıyla bağlı kalmaktadırlar. Ebu Basir'in İslam ve Resulullah Aleyhisselam'la olan bağlantısının akide ve iman bağı olduğunu görüyoruz. Buna rağmen Ebu Basir, Rasûl-i Ekrem'i zor durumda bırakmamaktadır. Çünkü Rasulullah Aleyhisselam, serbetmiş olduğu ganimeti paylaştırmadığı zaman, gereken dersi almıştır. Günümüzün İslami hareketi bu dersi çok iyi öğrenmelidir. Özellikle de toprakları üzerinde hareket ettiği devletle olan bağı, iman ve akide bağı olmadığı müddetçe. İslami hareket içerisinde bulunan gençler, yöneticilerinin içinde bulunduğu zor şartları idrak etmelidirler. Çünkü yöneticiler, devletin menfaati için kendilerine yardım etmekten vazgeçebilirler. Yukarıda geçen olayda da gördüğümüz gibi, Resulullah aleyhisselam, Müslüman gerillaların korunmamasını, onlara yardım edilmemesini ve kendisine sığındıkları takdirde müşriklere iade edilmelerini içeren bir antlaşma imzalamıştır. 8. Ebu Basir'in başlatmış olduğu gerilla hareketinin gerçek sermayesi Mekke'de bulunan mustazaf Müslümanlardır. Bunlar peş peşe Ebu Basir'e iltihak ederek 70 kişilik bir kuvvet oluşturmuşlardır. Silahlı mücadeleyi başlatan İslami hareketlerin bu olaydan almaları gereken pay, başlattıkları mücadelenin gerçek sermayesinin, mücadelenin başlatılmış olduğu memleketin mücahitleri olduğunu bilmeleridir. Gerçek sermayeleri budur. Bu yüzden Medine'deki Müslümanlardan hiçbiri Ebu Basir'in başlatmış olduğu gerilla hareketine katılmamıştır. Çünkü onlar resmi bir devletin düzenli askerleri konumundadırlar. Ama Mekke'deki mustazaf Müslümanların hepsi Ebu Basir'in hareketine katılmıştır. Çünkü bu meselenin gerçek sahibi onlardır. Başka bir devlete dayanarak ortaya çıkan bir gerilla hareketinin başarıya ulaşma imkanı yoktur. Böyle bir hareket için uygun olan yeri seçmenin çok büyük ehemmiyeti vardır. Kureyş'i besleyen ana damar ticarettir. Şam'a olan ticaretleri ise ilk ekseni oluşturmaktadır. Bu yol üzerindeki kıskaç da Hudeybiye sulhuyla ortadan kalkmıştır. Kureyş birdenbire bu yolda yeniden anarşinin kol gezdiğini görmüştür. Kafirler birbirinin ardınca vurulup yağmalanmakta ve adamları öldürülmektedir. Bu tür gerilla hareketlerinin düşmana hayat veren ana damarları kesebilecek stratejik mevkileri tutması düşmanın gevşeyip boyun eğmesine neden olur. Eğer düşman hayatının ve varlığının tehlike altında olduğunu hissetmezse bu tür hareketleri ezip son ferdine kadar yok edecektir. Düşmanın sınırları içerisine giriş yolları bulamayan her gerilli hareketinin fertleri, neticede başkalarının yardımlarıyla yaşayan siyasi mülteciler haline dönüşeceklerdir. Yapılması gereken tek şey, düşmanın bel kemiğini kırarak mukavemet gücünü bitirmektir. Gaye, mustazafların üzerinden zulmü kaldırmaktır. Bu gaye için sivil veya askeri tüm hedefler iyi seçilmelidir. Tağutlar canlarına, mallarına ve güvenliklerine zarar gelmeksizin tutumlarını değiştirmezler. Canları, malları ve güvenliklerinin tehlikede olduğunu gördüklerinde, çepeçevre kuşatılmış olduklarını hissederek teslim olacaklardır. 10. Gerilla hareketinden gaye, anarşi çıkarıp haksız yere kan dökmek değildir. Hedef, inanç, Fikir ve mukaddesatlarından dolayı ezilen ve zulüm gören insanların üzerinden zulüm ve baskıyı kaldırmaktır. Bu hedef gerçekleştiği zaman gerilla hareketi sona erer. Bu hedefe binaen sahildeki Müslüman savaşçılar gerilla savaşı vermişlerdir. Bu durum karşısında Mekke boğulmakta olduğunu hissetmiştir. Yolları tutulmuş ve güvenlikleri kalmamış olduğundan, anlaşmak üzere Resulullah Aleyhisselam'a gitmişler ve rica edip, rahmetine sığınarak bu Müslümanları kendi düzenli ordusuna katmasını ve böylece ordusu için geçerli olan sulh antlaşmasının onlar için de geçerli olmasını istemişlerdir. Böylece Ebu Basir radıyallahu anh'in komuta ettiği gerilla savaşı hedefine ulaşmış ve Müslüman gerillalar İslam devletine iltihak etmişlerdir. Düşman saflarından çıkarak, gerilla özelliği kazanan bu mücahitlerin sayısı yetmiştir. Bu gerilla hareketinin güç ve imkanlarının sınırlarını çok iyi belirlememiz gerekir. Ebu Basir'in komuta ettiği gerilla hareketinin hedefi, Mekke'deki düzeni yıkıp yeni bir düzen kurmak değildi. Hedef, Mekke'den çıkan mustazafların Medine'deki komutanlıklarına iltihak edebilmelerini sağlamaktı. Hareket hedefine ulaştı. Hareketin komutanı Büyük Mücahit Ebu Basir ölmek üzereydi. Elinde peygamberin mektubu olduğu halde ruhunu teslim etti. Allah'ın vaad ettiği hem zafer hem de şehadete erişerek mutmain olarak gözlerini hayata yumdu. Bu hareketin yanı sıra başka bir davranış daha görmekteyiz ki, bu da Allah düşmanlarının en şiddetlisi olan Ukbe İbni Ebi Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün davranışıdır. Erkeklerin gücüyle kadınların gücü karşılaştırıldığında, Ümmü Gülsüm'ün bu davranışı Ebu Basir'in kahramanlığından aşağı kalmamaktadır. İslam düşmanlığının merkezi olan bir ailede, kalbine İslam güneşi doğan Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a, ailesinden vazgeçerek kaçış planları yapmış, sonunda Huza'dan birini bularak onun yardımıyla Medine'ye hicret etmiştir. Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'ın, Zeka ve anlayışı iki yönde belirgin olarak görülmektedir. 1- İslam düşmanı olan ailesinden kurtulmak için hicreti düşünüp plan kurmak. 2- Kendisine yardım edecek kişiyi iyi seçmesi. Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a muahede şartlarını ve Huza kabilesinin Hudeybiye sulhundan sonra Hz. Muhammed aleyhisselama müttefik olduklarını biliyordu. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam'la müttefik olan bir şahısla karşılaşmayı bekleyerek onunla beraber yola çıktı. Ümmü Gülsüm'ün Medine'de sığınmak için Ümmü Seleme'yi seçmesi de zeka ve anlayışını ortaya koymaktadır. Ümmü Gülsüm, Resulullah Aleyhisselam'ın anlaşma mucibince Müslüman olarak Medine'ye gelenleri iade ettiğini biliyordu. Bu yüzden Ümmü Seleme'nin yanında gizlendi. Ümmü Seleme, Hicret eden Müslüman kadınların ilkiydi. Bundan 6 ya da 7 yıl önce aynı yolla kendini tehlikeye atarak Mekke'den dinini korumak için Medine'deki kocasının yanına hicret etmişti. İşte kader onları aynı çatı altında birleştiriyordu. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın evinde Resul Ekrem durumdan haberdar edildi. Fakat Allahu Teala'dan gelen emirle Ümmü Gülsüm iade edilmedi. Ümmü Gülsüm'ün bu cüretkar hicretinden ayaklanma esnasında İslami hareket için gerekli olan bazı sonuçları çıkarabiliriz. İslam'a göre bir kadın yanında mahremi olmaksızın sefere çıkamaz. Oysa Ümmü Gülsüm'ün sekiz günlük bir yolu yanında mahremi olmaksızın kat ettiğini görüyoruz. Çünkü onun mahremleri Allah'ın düşmanlarıdır. Öyleyse asıl olan onun Allah düşmanı mahremlerinden uzakta, İslam devletinin gölgesi altında asıl yuvasında bulunmasıdır. Her zaruret kendi boyutlarına göre takdir olunur. Uzun bir yolculukta dahi olsa, Müslüman bir kadının ırzı, müşrik bir müttefik tarafından muhafaza edilebilir. İslami hareket ve yöneticilerinin düşman pisliği içerisine düşmüş her Müslüman kadın üzerinde velayeti vardır. Düşman, o kadının öz babası, kardeşi ve kocası da olsa, bu şartlar altında İslam, kendisine bu prensibi seçmiş, İslam bağını evlilik ve akrabalık bağlarının üstünde saymıştır. Bu konuda Allahu Teala'nın hükmü şudur. Ey inananlar! İnanmış kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihan edin. Hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onların imanlarını çok iyi bilir.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 Onlara vermiş olduğunuz mehri isteyin. İnkarcı erkekler de hicret eden mümin kadınlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Allah alimdir, hakimdir. Ey mümin erkekler! Eğer inkar eden eşlerinize sarf ettiklerinizden inkarcılara bir şey geçecek olursa ve siz de üst durumda olursanız ganimetten, Eşleri giden mümin erkeklere sarf ettikleri miktar kadarını verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Mümtahine Suresi 10-11 Resulullah Aleyhisselam hicret eden Müslüman bir kadını himaye etmek için Allah'ın vermiş olduğu emirle bütün antlaşmayı bozmaya hazırdı. Müslüman kadınların bu muazzam hadiseyi çok iyi anlayıp değer ve kıymetlerini çok iyi bilmeleri gerekir. İslam ordusu ve yöneticileri bir tek Müslüman mücahide kadını korumak için kendisini çok büyük zararlara uğratacak bir savaşa hiç çekinmeden girebilir. Bu ayet-i celili e hakkında Urve İbni Zübeyr radıyallahu anh'in Zühriye yazdıkları söz konusu kavramı daha açık ve belirgin biçimde ortaya koymaktadır. Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye gününde Kureyş'le sulh yapmıştı. Anlaşma mucibince, velisinin izni olmadan gelenleri geri çevirecekti. Ancak kadınlar İslam'a ve Resulullah Aleyhisselam'a hicret etmeye başlayınca Allahu Teala bu kadınların denenip mümin kadınlar oldukları anlaşıldığı takdirde müşriklere geri çevrilmelerinden razı olmadı. Onların sadece mehirlerinin kafirlere verilip kendilerinin alıkonulmalarını emretti. Tabii ki bu, kafirler yanlarında alıkoydukları kadınların mehirlerini Müslümanlara geri verdikleri takdirde yapılacaktı. İşte Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Allah alimdir, hakimdir. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam kadınları alıkoyup erkekleri iade etmeye başladı. Sonra Allah'ın kendisine emrettiği şekilde kafirlerin alıkoydukları kadınların mehirlerini onlardan istedi. Onlar bu şartı yerine getirdiği takdirde Müslümanlar da Müslüman olup Medine'ye hicret eden kadınların mehirlerini kafirlere geri göndereceklerdi. Eğer bu konuda allah Teala'nın hükmü olmasaydı Resulullah aleyhisselam erkekler gibi kadınları da iade edecekti. Ve eğer Hudeybiye'de Kureyş'le arasında yaptığı sulh antlaşması olmasaydı Kadınları da onların mehirlerini de iade etmezdi. Çünkü sulh antlaşmasından önce hicret edip gelen Müslüman kadınlar hakkında böyle davranıyordu. Müslüman erkeklerle kafir kadınlar ve Müslüman kadınlarla kafir erkekler arasındaki evlilik bağları ortadan kalkmıştı. İlişkiler artık iman ve akide ilişkileri olmuştu. Fakat bu durum iki taraf arasındaki mali hakları ortadan kaldırmıyordu bu meselenin iki devlet arasında halledilmesi mümkündü. Bu şekilde İslami hareketin bazı durumlarda ne gibi şartlardan vazgeçebileceğini görmüş bulunuyoruz. Aynı zamanda Müslüman kadının da bazı şartlar altında kendisine gelecek olan büyük tehlikeyi telafi etmek için bazı cüz'i hükümlerden muaf olduğunu görüyoruz. Mesela bir kadının kafir kocası ve yakınlarından kaçarak İslam ve Müslümanların topraklarına girerken yanında mahremi olmaksızın sefer edebilmesi gibi